Hayırlı yayınlar muhterem hocam. Rızkımız çok güzeldi. Bir adak adamıştım, kesmedim. Ondan dolayı rızkımız kapanmış, işlerimiz rast gitmemiş olabilir mi? Benim bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim demişler. Bu tarz şeylerin birbirine etkisi var mıdır hocam? E şimdi bir insan Müslüman olarak bir taahhütte bulunuyor, bir adakta bulunuyor. Bu adağını imkanı olduğu zaman yerine getirmek mecburiyetindedir. Evet. Yerine getirmezse ne yapmış olur? Allah'a vermiş olduğu sözü yerine getirmemiş olur. E bir insanın Cenabı Allah'la olan ilişkileri iyi olursa, güzel olursa, sağlam olursa onun dünyadaki her türlü işi yolunda gider. İşi düzelir, düzeni yerini bulur, rahatlar. Ama bir insanın Allah ile olan ilişkileri bozulunca e herhalde Cenabı Allah onun işlerinin düzgün gitmesi için kendisine lütufta, himmette bulunmaz. Onun için muhtemelen, yani bu Rabbine vermiş olduğu sözü yerine getirmediğinden dolayı bu tür sıkıntılarla karşılaşıyor olabilir. Onun için imkanı var da adağını yerine getirmiyorsa belki de karşılaştığı problemlerin, sıkıntıların sebeplerinden biri de bu olabilir. Evet. Onun için imkanı varsa adağını yerine getirsin. Sonra Mevlasına sığınsın ve işlerini düzeltmek için kendisi de elinden geldiği kadar bir çaba sarf etsin. Mevla inşallah işlerini düzene sokar, yardımcısı olur inşallah. İnşallah hocam.